Sevgili izleyenlerimiz, tekrar birlikteyiz. Efendim İzmir'den Habil Aydın Aydeniz Tam Türk. Selamun Aleyküm. Ben size tabiim, Derslerinizi çekiyorum. İzmir'de gidebileceğimiz dergahınız var mı? Ya da açmayı düşünüyor musunuz? Allah nasip ederse her bir ilde bir dergahımız olsun istiyoruz. Bunun için de zaten Çalışmalarımız da var, şabamız, gayretimiz de var. Şu anda birçok ilde e, kardeşlerimiz orada görev yapıyor, vazife yapıyor. Şu anda İzmir'de e, bir dergahımız yok ama kardeşlerimiz e, gönülleri dergah olunca onlar nerede bulunursa bulunsun dergah orasıdır. Orada e, Allah'ı zikretmeye çalışmaları lazım. Böyle 3-5 kişi bir araya geldiğinde evet rablerini zikredip tesbih edip ham deyip Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edip e, sohbetleri dinlemeye çalışsınlar dolayısıyla orası dergah olmuştur. E, gönül dergah olunca her yer dergahtır inşallah. Evet. Efendim muştan Ahmet Faruk Şahin selamünaleyküm hocam. Deryanın damlası olan sen bu kadar güzelse kim bilir, derya ne kadar güzeldir? Bütün varlık, bütün insanlar güzelliğini mutlaka Allah'tan alır. Bu bir bakış meselesi aynı zamanda. Bir insana bakarken, onun Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu, yeryüzündeki tecelligahi olduğunu, Gönlünün tecelligah olduğunu, o insanın üzerinde yedi kat göğü arşi taşıdığını e, bilip öyle bakmak gerekiyor. Her ne kadar o kendini kirletmiş olsa bile, çamura düşmüş olsa bile, e, onun için söylüyoruz, altın, mücevher çamura düşmekle değerini kaybetmez. Sadece kirlenmiştir. Bize düşen onu temizlemektir, onu yıkamaktır. Onun kendini yıkaması için ona öğretmektir, yolu göstermektir, ona yardım etmektir. İnşallah Allah'ın güzelliği böyle üzerimizde tecelli eder. Allah'ın güzelliğini üzerimizde göstermiş oluruz. Allah kuluna baktığında kendi güzelliğini görmek ister. Eğer kendi güzelliğini görürse kul Allah'a ayna olmuş. Yani halife olmuş, Rabbini temsil ediyor, Rabbinin güzelliğini gösteriyor. Bunun için de yapılması gereken şey Rabbimizi zikretmektir, Rabbimizi unutmamaktır. Gönlümüzü ondan başka tarafa döndürmemektir. Gönlümüzde onun aşkının, muhabbetinin olmasıdır. Hatta öyle ki o aşkın, muhabbetin her zerremize tecelli edip aşk olmaktır. İnşallah beraber böyle yapmaya, böyle olmaya çalışıyoruz, çalışacağız inşallah. Efendim Şanlıurfa'dan Abdulaziz Kara Koç selamünaleyküm. Efendimizin mübarek ellerinden öper hürmetlerimi ve sonsuz saygılarımı sunarım. Fatiha suresinin Türkçe mealinde 124 bin alemin Rabbine yazılıyor. Acaba dünyamızın dışındaki başka alemlerde olabilir mi diye meraklandım. Bunu nasıl anlamamız lazım? Soru yersiz olursa özür dilerim. Hı. Doğumda Muhammed abi, seni ve Salih abiyi çok seviyoruz demiş. Gönlüm sizden de. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. alemin derken, hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a maksustur diyoruz. Her varlık bir alemdir. Her varlık bir alem. Bununla beraber bir atom da bir alem, bir insan da bir alem, dünya da bir alem, bir galaksi de bir alem. Evet, bu evet, gezegenler olsun, galaksiler olsun milyarlarca var. Buna böyle bir sınır koymak, 124 bin demek doğru değil. 124 bin evet, peygamber gelmiştir denmiştir. Belki ondan dolayı bu sayı böyle söylenmiştir. Veya 70 bin alem fark etmez. Veya 18 bin alem demişlerdir, o fark etmez. Bu alemlerin sayısını bilen bir tek Allah'tır. Mutlaka hangi alem olursa olsun, en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi irade sahibidir ve hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Rabbini hamd eder, Rabbini tesbih eder. Hepsi Allah'ın kullarıdır. İnsana da düşen kendi iradesiyle bütün bu varlığın tesbihine, hamdine, zikrine iştirak edip, onlarla beraber hamd edip, tesbih etmektir. Kendi iradesiyle, bu şerefi buradan alıyor zaten. Bir de ona tercih etme hakkı verdiğinden dolayı, kendi iradesiyle tercih edince, kazanıyor, secde edilmeye layık hale geliyor, varlık oluyor. Evet, böyle bir sınırlama yoktur. Bu alemlerin sayısını bir tek Allah bilir ve hepsi Allah'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. Evet, bütün o tecelliler, Allah'ın isimlerinin tecellileri hepsi onun kurudur, mahlukudur, abdidir. Ve hepsi e, hamd ile tesbih eder ve hepsi semah halindedir. Hepsi dönüyor aşk ile semah halindedir. Bize de düşen gönül itibariyle o semaya, o zikre, o tesbih'e, o hamd'e iştirak etmektir. İnşallah öyle iştirak etmeye çalışacağız. Efendim Diyarbakır'dan Yıldırım Selamun Aleyküm Saygılar, Rabbimi seviyorum Zikir yapmayı seviyorum Kur'an dinlemeyi seviyorum insanları davet etmeyi seviyorum Ama zahiri çalışma çok az Namaz da kılamıyorum Bunun sonu ne olacak? Bunun için çaba gayret Sarf etmek lazım Eğer Rabbimizi bizi seviyorsak Bu sevginin bizi harekete geçirmesi gerekir Yoksa sevgi ölü bir sevgi olur sevgimiz, Allah'a olan sevgimiz, imanımız bizi harekete geçirmiyorsa, Allah'ın emrettiğini yapmak için çaba gayret bize sarf ettirmiyor, bize bu gücü, bu kuvveti vermiyorsa bu iman, ölü bir iman veya baygın bir imandır. Veya gücü buna yetmiyor demektir. Evet, bazı konularda insan tembellik yapabilir ama bütün gönlüyle o ibadeti yapmak istiyorsa, yaptığında seviniyor, yapmadığında üzülüyorsa, evet bu durumda e, imam vardır. Ama çaba gayret yeterli değildir. Tembellik yapıyor demektir. Evet, bunun için de yapılması gereken şey, biraz çabasını, gayretini sarf etmektir. Hepsini yapamasa bile bir kısmını yapsın. Her gün, bir vakti her gün kılsın. Sonra iki vakti her gün kılsın. Göreceğiz ki o, çabası, gayreti, diğer vakitleri beraberinde getirir. Bir de bakar ki, evet namazını kılıyordur. Çabasını, gayretini sarf ediyordur. Bunun için biraz çaba, gayret gerekir inşallah. Efendim bir izleyicimiz, efendim benim hayata karşı içimde bir sevinç ve güç kalmadığını görüyorum. <gülüyor> Gönlüm sukun bulmuyor. Bana bir şey söyleyin ki kendime geleyim. Evet, kendimize gelmemiz gerekir. Eğer hayata karşı bir muhabbetimiz yoksa, bir heyecanımız yoksa, heyecan, eğer biri heyecanını kaybettiyse, o ölü demektir. Sevgisini kaybettikse, heyecanı da kaybeder. Hayata karşı olan sevgisi bitince, heyecan da biter. Ne kadar sevgisi varsa, heyecanı da o kadar olur. Sevgisiz, heyecansız bir hayat, ölü bir hayattır. Yaşamıyor demektir. Dünya hayatını Allah için sevmek lazım. Belki müminin dünya hayatını Allah için öyle sevmesi gerekir ki ahireti sever gibi sevmesi gerekir. Neden? Çünkü dünya hayatını yaşarken Allah için bir şeyler yapma imkanı vardır. Allah'ın rızasını, sevgisini, yakınlığını, dostluğunu kazanma imkanı vardır. Hazreti insan olma imkanı vardır. Ölünce bu imkanı kaybetmiş olur, bu imkanı tamamlamış olur daha doğrusu. Bu imkanı sevmek gerekir. Evet, Allah için bir şeyler yapabilme imkanı, fedakarlık yapma imkanı. Hayatı evet, Allah için sevmek gerekir. Böyle sevdiğimizde hayatımızın her anı ibadet olur. Mümin Allah için bir şey yaptığında sevinen, bir şey yapamayınca üzülendir. Aynı şekilde bir şey yaptığında, Allah için bir şeyler yaptığında dirilendir güç kazanan, heyecan kazanan kuldur. Bir şey yapamayınca da, evet, üzülen insandır. Allah ile üzülüp, Allah ile sevilmem sevilmemiz gerekir. Hayatı, kendimizi, imtihani, her şeyi Allah için sevmemiz gerekir. Bu durumda eğer Böyle yapmıyorsak yanlış yapıyoruz demektir. Allah'ın bize verdiği o sevgiyi kullanmıyoruz demektir. Allah o sevgiyi vermiştir. O imanı vermiştir. O sevgiyi sevmeyi vermiştir. Allah size imanı sevdirdi buyuruyor. Size imanı sevdirdi. Sevmeyi sevdirdi. Eğer seviyorsak onu kazanmak için çaba gayret sarf edeceğiz. Çaba gayret sarf edince... O sevgiyi bir daha kazanmış oluyoruz. Biraz daha kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla buna sevilmemiz ve bunu sevmemiz gerekir. Yoksa böyle Allah'tan bağımsız olarak hayatı sevmek evet, nefsini sevmektir, küfrü sevmektir, bir avuç toprağı sevmektir. Ve bu bizi ters tarafa götürür. Onun için kendimizi Allah ile seviyoruz. Allah için seviyoruz. Allah sevdiği için seviyoruz. Allah'a ayna olmak için seviyoruz. Rabbimizi üzerimizde O'nun güzelliğini göstermek için seviyoruz. Evet, eğer sevemiyorsak bu durumda ölmüşüz demektir. Dirilmek gerekir. Neyle? İmanla, aşkla, muhabbetle. Evet, bunu kazanmak için doğru tefekkür etmemiz gerekir. Aklımızı kullanıp doğru anlamaya çalışmamız gerekir. Düşündükçe, hakikati anladıkça, tefekkür ettikçe, Rabbimize yaklaştıkça evet, diriliriz. Evet, dirilmek için çaba veri sarf etmek lazım. Evet. Efendim Almanya'dan ismini vermemiş izleyicimiz, Vuslat yolculuğunda nereye kadar rabıta yapılır, rabıta hangi durumlarda bırakılır? Evet. Rabıta, gönlünü rabdetmek demektir. Evet, Rabıtayı müşidine yapıyorsun, nereye kadar rabıta yapılır? Allah'a vasıl oluncaya kadar. Rabıtan Allah'a oluncaya kadar, Rabıta devam eder. Evet, neden Allah'a vasıl oluncaya kadar? Çünkü, Allah'a vasıl olunca, artık alacağını Allah'tan alıyorsun. Bu durumda, araya mürşidi koymak doğru değildir, doğru olmaz. Zaten yapsan da, mürşid bunu kabul etmez, evet, müşid orayı kapatır zaten. Çünkü artık Allah ile muhatapsın, alacağını ondan alıyorsun. Her an onun tecellisiyle muhatapsın. Ama bizim kendi kendimize herhalde tamamdır dememiz doğru değildir. Tamam olduğunda eğer o mürşid kamilse onu söyler. Evet. Söylemiştim. Mürşid kamil kendisiyle beraber olanı Allah'a vasıl edince evet ona söyleyeceği işte sen işte Rabbim der ve aradan çekilir. Artık alacaksın ondan aldır. O zaman rabıta bitmiş olur. Evet. Efendim Kürşat isimli bir izleyicimiz. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı Sizi severek beğenerek izliyoruz. Hocam tövbe ediyorum. Yine şehvetlerime kapılıp gidiyorum. Tekrar tövbe ediyorum. Tekrar yapıyorum. İşte dedikodu, gıybet ve benzeri demiş. Bunları yaparken içimden kendime günah olduğunu söylüyorum. Yine de yapıyorum. Ne yapabilirim? Hayırlı akşamlar demiş eğer kendimize günah olduğunu söylüyor ve yine yapmaya devam ediyorsak kendimizi levme ediyoruz demektir. Bu nefsin makamlarından levame makamidir. Kendimizi levme ediyoruz. Ama güzel bir yerdir. Bir adım daha atarsak inşallah e, mülhime makamına gelir. Yani nefsimiz başka bir hal alır. Bu sefer e, ilhamlar almaya başlarız. O Allah'tan gelen ilhamları sevdikçe artık böyle boş şeyleri bırakırız. Bırakmış oluruz. Bir daha çaba gayreti sarf ederse kardeşimiz bir adım daha atar. İnşallah gıybetin sevgisinden böyle yanlış şeylerin sevgisinden kurtulmuş olur. Allah ile beraber olmanın, Allah'tan ilham almanın o sevgisi onun gönlünü kaplayınca bundan kurtulur inşallah. Evet. Efendim Ankara'dan Ahmet Tonbaz ben Veda Hacı dönüşü Peygamberimizin Gadir hum mevkiinde velayet ve imametin Hazreti Ali ve evlatlarına ait olduğu olduğunu açıkladığı hurbesi hakkındaki bilgi ve çoğlama istiyorum. Evet. Ee, Hazreti Ali Efendimiz ve çocuklarının imamet ve o hilafet e, vazifesinin onlara verildiğini. Evet, söylemişlerdir, özellikle e, bir grup. Ama o gadir dedikleri o mevkide böyle bir durum söz konusu değildir. Olmuştur ama nasıl? Onun e, hakikatini öğrenmek gerekir. Evet, Resulullah Efendimiz orada Ali mutlaka Hakı söyler buyurmuştur. Ali'nin sözü benim sözümdür demiştir. Ben neredeysem o oradadır demiştir. Onun verdiği hüküm, benim verdiğim hükümdür demiştir. Ama bunu neden söylemiştir? Bunu imamet ya da hilafet için söylememiştir. Ondan önce Halid İbni Velid'i e, taif'e göndermiş olması gerekir. Oradaki zekatı toplamak için. Ama... Harid oraya gittiğinde bunu yapamamıştır. Hiç kimse ona uymamıştır. Ne iman etmeyenler iman etmiştir, ne de iman ettiğini söyleyenler zekatını vermiştir. Bütün çabasına, gayretine rağmen hiçbir şey olmamıştır. Tabi, haber göndermiştir. Resulullah Efendimiz bundan dolayı bu sefer Hazreti Ali'yi gönderdi. Git gerekeni yap demiştir. Hazreti Ali Efendimiz oraya gitmiştir. O anda ondan sonra Resulullah Efendimiz o e, hacca girmişlerdir. Hazreti Ali Efendimiz oraya gittiğinde yaptığı ilk iş bütün oradaki iman edenlerin hepsine tek saf olun demiştir. Ve öne geçip namaz kıldırmıştır. Tek saf. Bir saf yapıp bütün müminleri artık ne kadar büyüktür onu bilemiyoruz. Çok büyük bir saf ama tek saf. Sonra onlara bir şeyler anlatmıştır. Hepsi zekatını vermiştir. İman etmeyenlerde iman etmeye başlamıştır. Bu manevi bir durum. Sadece zahiri bir şey değildir. Kendi gönlündekini ikram etmek böyledir işte. Evet. Zekatları vermişlerdir. Bu arada Hz. Ali Efendimiz haber almıştır. Resulullah Efendimiz hacı için yola çıkmıştır. O da onun peşinden gelmiştir. Buna beraber o zekat mallarını da kendisiyle beraber olanlarla beraber beni takip edin deyip gelmişlerdir. Ben kısaca anlatıyorum böyle. Geldiğinde Resulullah Efendimiz'i Buruş Doğu'nda evet, durumu anlatıyor, izah ediyor. Hz. Ali Efendimiz'in arkasından gelenler, o zekat mallarını getirenler, orada malın bir kısmını paylaşmak istemişlerdir, kullanmak istemişlerdir, öyle de yapmışlardır. Zaten nasıl olsa bizim payımıza düşen vardır, onun için biz kendi payımızı şimdi alalım, e, ihtiyacımız var, kullanalım. Sonra Resulullah, Hazreti Ali Efendimiz geri döndüğünde bunu görünce onlara kızmıştır. Aldıklarını geri verbelerini bırakmalarını istemiştir. Hazreti Ali Efendimiz böyle yapınca o sahabenin de gönlü bozulmuştur. Onlar geldiğinde işte Resulullah Efendimiz o anda bunu onlara söylüyor. Ali'nin verdiği hüküm benim verdiğim hükümdür. O hangi hükmü vermiş olursa olsun o hüküm benim vereceğim hükümdür. Onun sözü benim sözümdür. Bundan dolayı söylenmiştir onu. Hilafetle ya da velayetle ilgili değildir. Diyelim ki biz bunu böyle anladık. Hilafetle ilgili anladık. Resulullah Efendimiz hilafeti ve velayeti ona verdi. Ama hilafet, onun vefatından sonra hilafet ona verilmeyince, bu durumda Hazreti Ali'nin kendisine emanet edilen o hilafeti Azmak için mücadele etmesi gerekmez miydi? Bu durumda ona zulme edilmiştir, Resulullah Efendimiz dinlenmemiştir. Hz. Ali Efendimiz'in buna itiraz edip bu mücadeleyi vermesi gerekmez miydi? Yoksa zulme boyun mu eğdi? Yani şimdi Hz. Ali Efendimiz'e zulme boyun mükemmeli olarak mı anlayacağız, tanıyacağız? Resulullah Efendimiz'in o hilafeti ona vermesine rağmen ona da gidip Hz. Ibu Hazreti e, Hz. Ömer'e, Hz. Osman'a biat ettiğini mi söyleyeceğiz? Resulullah Efendimiz'in sözünü çiğnediğini mi söyleyeceğiz? Böyle oldu mu şimdi bu? Bu Hazreti Ali'ye nasıl yakışır? Nasıl onu yakıştırabiliyoruz? Evet. Böyle bir şey yakışık kalmaz Zamanı gelince durumu el koymuştur Hazreti Osman'dan sonra. Ama ondan önce hepsine biat etmiş ve hepsine yardım etmiştir. Her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. Zamanı gelince vazifeyi devralmıştır. Ve burada Allah'ın emri ve hükmü vardır. Bir takdiri vardır. Bir muradı vardır. İnceden inceye bir muradı vardır. Eğer o kendi Resulullah Efendimiz'in hilafeti ona vermesine rağmen o hilafete sahip çıkmadı dersek bu durumda en büyük haksızlığı en büyük saygısızlığı Hazreti Ali'ye yapmış oluyoruz. Eğer buna rağmen gidip biat ettiyse evet, en büyük yanlışı yaptı demiş oluyoruz ki bu Hazreti Ali Efendimiz'i sevenlere yakışan bir söz değildir. Bu, ferasetle, basiretle bakılmış ve söylenmiş bir söz değildir. Evet, işin hakikati her şey yerli yerindedir. Buna beraber, Allah'ın övdüğü iki kişiden biri olan Hazreti Ebu Bekir, onun için eğer biz böyle haksızlık yaptığı, zulüm yaptığı dersek, bu Resulullah Efendimiz'e saygısızlık olur, onu incitir. Allah ve Resulü ne yaptığını bilmiyor diye manasındadır. Onun için sahabeye bakarken böyle kendi nefsimizle bakmıyoruz. Onlar ki hayatlarını Allah yolunda sarf ettiler, Allah yolunda kurban ettiler, her şeylerini kurban ettiler. Buradan oraya bakıp onların böyle hesabını görmek bir mümine yakışmaz. Eğer göreceksek gören biriyle görmek gerekir, gören biriyle. Hakikati anlayan biriyle görmek gerekir. Onları gören biriyle görmek gerekir. Kör biriyle değil, görmeyen biriyle değil. Yoksa kendi zanlarımızda uyumuş oluruz. Evet, onların hakkında hüküm vermiş oluruz. Eğer onlar hayatlarını bu şekilde Allah'ın Resulü'ne kurban ettiyse, canlarını kurban ettilerse, hiç onlar halifeliğe bakar mı? Dünyanın mevküsüne tenezzül eder mi? Bu iş onlara yakışır mı? Onların böyle mi tanınması gerekir? Bir mümin böyle mi anlar onları? Evet. Bir de kendilerine baksınlar. Bu sözü söyleyenler kendilerine baksınlar. Acaba onlar böyle dünyanın o hilafetine kapılıp, basit hilafetine, zahmetli o halifeliğe katlanıp, Allah'ın Allah emrini çiğner mi, Resulü'nün emrini çiğner mi, hiç dünyayı ahirete tercih eder mi? Böyle bir şey hiç mümkün müdür? Eğer kendisi o haliyle yapmıyorsa, o hali onlara nasıl yakıştırır? Nasıl onlar böyle yaptı diyebilir? Yani onlar bunu söyleyenler kadar olmuyor muydu? Bir kendi yaptıklarına baksınlar, bir de onların haline, tavrına, evet, baksınlar. Allah yolunda nasıl mallarını, canlarını feda ettiğine baksınlar. Her şeyi göze aldıklarına baksınlar. Onlar bu yanlışı yapmıyorsa onlar nasıl o yanlışı yapabilir? Evet, insanın biraz Allah'a karşı edepli olması gerekir. Resulüne karşı edepli olması gerekir. Buna beraber onun sahabesine karşı edepli olması gerekir böyle küçücük basit bir şeyleri getirip onların önüne koyup onları böyle haksızlıkla, zulümle, suçlamaları, küfürle suçlamaları nasıl yakışık kaldır bir mümine? Mümin, imanıyla bakandır. İmanıyla bakandır. İmanıyla anlayıp hüküm verendir. Evet, bizim verdiğimiz hüküm Hazreti Ali Efendimiz asla zulme razı olmaz. Asla zulmü kabul etmez. Halife seçilmiş olsa bile, bir başkası seçilmiş olsa bile tavrını ortaya koyar, o yolda ölür. Yine Resulullah Efendimiz'in sözünü çiğnetmez, emrini çiğnetmez. Onun emrini yerine getirir. Zulme rıza gösterip boyun bükmez. Yanlışa boyun bükmez. Yakışıyor mu bu ona? Evet. Efendim Tuna Enis Duyar Aydın'dan selamünaleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı programlar. Hocamıza bir sorum olacaktı. Ruhumuzda bulunan letaifleri nasıl çalıştırabiliriz? Teşekkür ederim. Evet. Ruhumuzda bulunan letaifleri çalıştırmak için zikir ve tefekkür gerekir. Zikir ve tefekkür. Tefekkürle beraber zikir, zikirle beraber tefekkür. Bunu yaptığımızda onu çalıştırmış oluruz onun üzerindeki perdeyi aralamış oluruz. Ee, sonra onlar harekete geçmiş olur. Zikir ve tefekkür. Tefekkürle beraber zikir, zikirle beraber tefekkür. Yani Allah'ı zikrederken, evet, sadece diliyle de aynı zamanda ne söylediğini de anlayarak, bilerek Allah'ı zikretmek. Bununla beraber tefekkür ederken de evet, Rabbinin huzurunda olduğunu, kendisini yaratan Rabbinin huzurunda olduğunu evet, tefekkür edip o evet, çalıştırabilir, çalıştırabiliriz. Zaten bunu bilmesi gerekmiyor. Bunu yaptığında zaten çalışmaya başlar. Evet. Efendim Hülya Hüseyin Demir. Selamun Aleyküm. Selam. Sohbetler çok güzel. Benim hocamıza sorun. Fetih Suresi 10. Ayet Kerimesine göre mürşide tabiyet el almakla mı olur deniyor. Bu doğru mudur? Sizi çok seviyor duanızı bekliyorsun. Evet. El almak deyince bu e, elini tutması gerekmiyor. Bu sembolik bir şeydir, sembol. Asıl e, o el alma gönül itibarı ile olması gerekendir, gönül itibarı ile. Allah o e, Fetih Suresi'nde buyurduğu o sana biat edenlerin edenler Allah'a biat etmiştir. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Buyurdu. Elbette ki bu mecazdır, mecazi olarak söylenendir. Biat gönül ile yapılır. Gönül ile. Kul gönül ile o biatı yapınca Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Biat yapılırken evet, el el üzerine konur. Biat öyle yapılır. Allah'ın eli onların eli üzerindedir demek ne demektir? O gönlüyle, o biatı yapınca. Bu durumda Allah'ın kudret eli onun üzerindedir. Allah kudretiyle ona yardım eder. Ona destek olur. O her neye biat etmişse, her ne için biat etmişse onu kazansın diye Allah ona yardım eder. Evet, demektir. Gönül itibarı ile. Evet, biat yapılınca biat gerçekleşmiş olur. Mesela, e, Resulullah Efendimiz Hazreti Osman için biat etmişti. Evet. Sağ elini, sol elini üzerine koyup bu da Osman'ın elidir, onun adına biat ediyorum demişti. Yani orada Osman'ın elinin olması gerekmiyor. Resulullah Efendimiz onun adına biat etti. Aynı şekilde mesela biz de kardeşlerimiz için öyle biat ediyoruz. Bizi kabul edenler için öyle biat ediyoruz. İle de e, o el tutmak gerekmiyor. Evet, biraz önce bir kardeşim sorunca söylemiştim. Gönül itibariyle ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum dediğinde tabiyet başladı demektir. Tabi oldu demektir. Ve bu biatini Allah kabul ediyor. Ya Rabbi ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Ona tabi olmak istiyorum. O senin ayetlerini okurken dinleyip, anlayıp gereğini yapmak istiyorum. Niye? Sana dost olmak için. biatini Allah kabul etti. O biati kabul edince mürit zaten kabul etmiştir. Allah kabul etme ne kadar o kabul eder mi? Edemez. Zaten böyle bir şey yok. Biatını Allah kabul ediyor. Onun için e, el tutması gerekmiyor. El vermesi gerekmiyor. Sadece gönül itibarı ile evet. O niyetini, samiyetini ortaya koyduğunda Allah onun biatini kabul etmiştir. Bunu böyle anlamak gerekir. Efendim Serkan Bayram, Selamun Aleyküm, hayırlı Herkesef. akşamlar. Efendimize selam ederim. Sormak istediğim sorular oluyor elbette. Ama şu an içimden geçen birkaç cümle Efendimi bana tanıttığı için Rabbime şükrediyorum. Efendimize kısa zaman önce tabi olmuştum. Bununla ilgili olan rüyamı da sizinle paylaşmıştım. Efendimizden istediğimiz bizlere bu yolda dua etmesi Yolundan, ilminden yaralanmak uzun zaman bizlere nasip olmasını dilerim. Hemen hemen her gün Efendimizin sohbetlerini dinliyorum. Pirimizi görmeyi çok istiyorum. Hamdolsun ki iyi ki varsınız. Inşallah. Allah razı olsun. İnşallah duayı hep beraber yapıyoruz. Sadece böyle dilimizde değil, evet bütün kardeşlerimize anlattıklarımız, bütün sohbetlerimiz aynı zamanda kardeşlerimiz için yaptığımız duadır yaptığımız davettir. Dua dea aynı zamanda davet etmektir. Her anda, her gün evet, kardeşlerimizin evine misafir olup davet etmeye çalışıyoruz. Evet. Dua bu davetten sonra gelir. Gerekeni anlatıyoruz. Evet, aynı şekilde duamızı da beraberinde yapıyoruz. Yeter ki kardeşlerimiz ben Rabbimi istiyorum desin. Ben kendi hakikatimi Rabbimin bana nefettiği ruh olmak, nur olmak istiyorum desin. Rabbime ayna olmak, Rabbimin güzelliğini üzerimde göstermek istiyorum desin. Evet. Davetimizde, duamızda inşallah bunun içindir. Davetimizi de duamızı da yapacağız inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Rıdvan Aydın. Müslüman cehenneme gitmeyecekse o zaman herkes son anında iman eder. Direkt cennete gider. Durum böyleyse ibadete kimse yönelmez. İbadet edenler ile etmeyenler aynı kefede mi olacak? Değerli hocama sorun bu demiş. Efendim. Evet. Son anda iman eder dedi. Kardeşimiz değil mi? Son anda iman eder. Son anda iman etmek mümkün değildir. İman etmek inanmak değildir. Ben iman ettim demek iman değildir. Firavun son anda iman etti. Boğulurken ne dedi? Alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. Allah ne dedi ona? Şimdi mi iman ediyorsun? Geçti dedi. Son anda iman etmek mümkün değil. Böyle bir şey yok. Allah son andaki ne imanı kabul eder, son andaki ne de tövbeyi kabul eder. İman Allah'ı sevmektir ve hayatı yaşarken Allah'a olan bu sevgisini ispatlamaktır. Ne kadar ispatlamaya çalıştınsa, imanın o kadar artar. Ne kadar ispatlayamadın, o oran imanından da o kadar kaybediyorsun. Onun için son anda iman etmek mümkün değildir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Hayati yaşarken imani, iman edip, imanı artırmak gerekiyor. Eğer son nefese geldiğimizde, bu imanımız, eğer... Kurtulacaksa, bu imanımız bizi kurtaracaksa, biz imanımızı kurtaracaksak, son nefeste Allah bizi cennetle müjdeler. Yok, bu iman bizi kurtaramıyorsa, biz bu imanı kurtaramıyorsak, bu durumda cehennemle müjdelenir, başımızdan kaynar, su dökülür. Onun için eğer imanı kurtarıyorsak, kurtarabilecek vasıftaki bir imansa, İmanla beraber diğer tarafa gitmiş oluruz. Eğer imanla beraber diğer tarafa gidemiyorsak bu imanı kurtaramamışız demektir. Dolayısıyla cehenneme gider, ebediyen kalırız orada. Yani ya imanlı gideriz ya imansız gideriz. Ya son nefeste cennetle müjdelenir ya da cehennemle müjdeleniriz. Yoksa son nefes geldiğinde ben iman ettim demek Firavun'un imanı gibi olur. Allah bu böyle bir imanı kabul etmem dedi. Ayet-i de öyle buyurdu. Son nefes, günah işte işte sonra son nefese geldiğinde ben tövbe ettim de. Allah bu tövbeyi kabul etmez. Aynı şekilde küfür içinde o ben iman ettim de. Bu imanı kabul etmez. İman, ispat ister. Hayatımız boyunca bu imanı artırmak için, kemale erdirmek için ibadet yapıyoruz, kulluk yapıyoruz, hayır yapıyoruz, güzellikler yapıyoruz. Bu imanı kemale erdirmek için. Yok hayatı yaşarken yanlış yapalım, her gün biraz daha imanımızdan, o Allah'a olan yakınlığımızdan, sevgimizden kaybediyoruz. İmanımızı kaybediyoruz. En sonunda Allah bir imtihana tabi tutar. Bir de bakıyoruz ki köfre girdik, şirke girdik. Allah'a isyan ettik. İmanı kaybettik. Son nefes çok şiddetli bir andır. Bütün hayatımız boyunca yaşadıklarım, yaşadığımız sıkıntının en büyükünü yaşarız. Artık seni yaratan Rabbinle muhatap olma zamanidir. En zor an, en şiddetli andır. Böyle bir anda Resulullah Efendimiz buyurdu, şeytan gelir, sen eğer şu kelimeyi söylersen, Allah'ı inkar edersen, küfür bir kelime söylersen, seni bu halden kurtarırım der. Zaten iman zayıf olunca, hemen söyler onu. Küfre gitti, kafir oldu. Öyle buyurdu. O ölenin siz Müslüman olduğunu, mümin olduğunu zannedersiniz. Hatta götürüp Müslümanların, müminlerin mezarlarına dersiniz ama o kafir olarak ölmüştür. Do nefeste imanı kurtarmamak, kurtaramamak böyledir. Ne buyurdu? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz buyurdu. İmanlı yaşarsak iman ile ölür, imanla diriliriz. Yoksa böyle kendi bildiğimiz gibi yaşayalım, sonra mümin olarak ölelim. Böyle bir şey yok. Evet, iman hayatımız boyunca e, çoğaltmamız gereken, artırmamız gereken, kemale erdirmek için tavrımızı ortaya koymamız gereken e, nimettir, ikramdır, hakikattir. Yoksa onu kaybederiz, e, lafla istediğimiz kadar ben iman ettim diyelim, e, iman etmiş olmuyoruz, İman inanmak değildir. İman sevmektir. İman Allah'a abd olmaktır. Abd olmak aşık olmaktır. Allah'ı canından çok sevmektir. Malından çok sevmektir. Eşinden, evladından çok sevmektir. Kaybetmeyi göze alamayacağı tek şeydir. Evet, iman Allah'ı sevmek. Eğer biri gerçekten Allah'ı seviyorsa bir zerre imanından kaybetmemek için her şeyini verir. Bir zerre imanı kaybetmektense her şeyi kaybetmeyi göze alır ama o bir zerre imanı kaybetmeyi göze almaz ve alamaz. Neden? Çünkü onu tatmıştır. Ama tatmayan öyle de Mesela ben bir örnek vereyim. Diyelim ki şöyle bir şey heykel dikseler, iblisin heykelini dikseler, bu iblisin heykelidir deseler kim gelip ona secde ederse ona yüz milyar vereceğiz deseler ve önünde dursalar. Her secde edene yüz milyar verseler. Acaba ben müminim, ben müslümanım diyen kaç kişi secde etmez? Acaba kaç tane ana baba evladına secde etme evladım der? Ne söyleyeceğini söyleyeyim. Önce ben alim alimim diyenler secde eder, davetlerine secde ettirir ve buna fetva verirler. Secdeyi sonra tövbe edersin derler. Ya da bu zamanda buna fetva vardır. Bunu yap sonra buna hayır işlersin der deyip fetva verir. Evet. Herkes bir an için böyle düşünsün. Böyle biri imanı kurtarabilir mi? Bunu düşünen, düşünebilecek biri imanını kurtarabilir mi? Asla. İmanı yok. Onun için. Ama biri Allah'ı seviyor ve Allah'a aşıksa Allah'tan başkasına secde etmez. Başka bir şey için secde etmez. Sadece ben iman ettim demek. Evet ne burada ayet-i kerimede? Siz biz iman ettik dedikten sonra sizin bu im imanınızı imtihana sizi tabi tutmadan kabul edecek bizi mi zannettiniz? Sizi imtihana tabi tutacağız. Ne kadar imanın var göreyim. Ne kadar bu imanın için fedakarlık yapıyorsun göreyim. Allah'a olan sevgi ne kadardır göreyim. Ne kadar teslimiyetin var göreyim deyip o kulun imanını ona gösterir. Kul da imanın olup olmadığını anlar. Allah'ı seviyorum. Kaç paralık seviyorsun? Ne kadar seviyorsun? Evet. Buyurun. Efendim Gaziantep'ten Emrah Aslan, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Dün gece dergahta arkadaşımın bardağından çay içtim, eve geldim. Birkaç sayfa kitap okuduktan sonra uyumak için yatağıma geçtim. Bir saat sonra uyandım, teheccüd namazı kıldım, altı rekat. Kitap ve dua okudum ama bir türlü uyuyamadım hocam. Çok özür dileyerek söylüyorum, ufak abdestimi bile yaparken aşırı bir şekilde yanma oldu. Şu an çok şükür iyiyim. Gece sanki biri başımdaydı. Allah'a ibadet ediyorsun ama neden teslim olmuyorsun diyordu. Evin içi sanki beni sıkıyordu. Ne yapmam lazım hocam? Yaptığınız bu programda bize yardım ettiğiniz için Allah razı olsun hakkınızı helal edin. İyi yayınlar demiş efendim. Allah razı olsun. Bütün bu söyledikleri, bütün bu düşündükleri hepsi şeytanın verdiği vesveseydi. Bir kardeşinin bardağından çay içmekle veya o e, evin içinde birileri vardır. Neden? Allah'a teslim olmuyorsun. Bak burada sanki hak bir söz gibi görünüyor ama ne yapıyor? Bir de orada sıkıntı duyuyor. Şeytanın olduğu yerde sıkıntı olur. Eğer o kelime Allah'tan olsaydı o aşka, muhabbete boğulurdu. Onun için bütün bu söyledikleri ve yaşadıkları hepsi şeytanın verdiği vesvesidir. Eûzü Besme ile çekmesi gerekir. Böyle şeyleri düşünmemesi gerekir. Düşünürse şeytana taviz vermiş olur. Allah demesi gerekir. Rabbim Allah'tır deyip yürümemiz gerekir. Böyle e, sanki böyle başka güçler varmış, başka sebepler varmış gibi görmek doğru değildir. Biz Allah dersek Allah bize kurum der. Derdimizin bu olması gerekir. Rabbimize güvenelim. İman güvenmeyi, tevekkül etmeyi gerektirir. Sen Allah diyorsan Hiçbir şeyden korkma, hiçbir şeyden endişe etme. Allah diyorsak derdimiz Rabbimiz de bize kulum desin. Allah'a ya Rabbi ben seni seviyorum diyorsak derdimiz Rabbimizin de bize kulum ben de seni seviyorum demesi olsun, olmalıdır. Bunu böyle yaptığımızda evet, şeytan oraya yol bulamaz. Şeytan bize vesvese veremez, bize sıkıntı veremez. İnşallah bunu böyle yapmaya çalışacağız, göreceğiz. Ne götürse kalır, ne sıkıntı kalır, ne de herhangi bir şeye, bir yere takılırız. Evet. Efendim Trabzon'dan Ethem Kurt efendim hürmetler eder, ellerinizden öperim. Allah razı olsun. Hazreti Ali'den nakledildiği iddia edilen ve İmam Gazali'nin eserinde bahsettiği Cennetül Esma hakkında görüşünüz nedir? Teşekkür ederim evet. Cennetül Esma biz buna marifet cenneti diyoruz. Evet cennetul marifet cenneti aynı şeydir. Eğer bir kul Resulullah Efendimiz buyururdu vesselam bu dünyada cenneti bulursa, bu dünyadaki cenneti bulursa ahiretteki cenneti unutur. Sahabe soruyor ya Resulullah bu dünyada cennet mi vardır? Evet buyurdu. Ona marifetullah cenneti denir. Marifetullah cenneti. Allah'ı bilme cenneti. Tanıma cenneti, Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği gönüldeki cennet. Gönül cennetidir bu. Allah bir gönüle isimleriyle tecelli edince, zatıyla, sıfatlarıyla tecelli edince o gönül cennete döner. O kul Allah'a aşık olur. Rabbinden başka bir şey düşünemez. Cenneti de düşünemez. Dolayısıyla böyle bir kulun evet, ahirette gideceği cennet de farklıdır. Evet, oradaki en yüksek makamdaki cenneti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarif edince buyurdu ki, sıradan insanların gittiği cennet, hatta cennetteki en alt tabakadaki insan, en son giren, en alttaki insan, en az kazanmış olan insan, oradaki eşlerine bakar, saraylarına bakar, köşklerine bakar, nimetlerine bakar, gönlü onunla huzur ve sürur bulur en alttaki en üstteki en üst makamdaki cennetlik ise Rabbinin cemarına nazar eder. Rabbinin cemarını müşahade eder. Rabbi ile beraberdir. Arada evet. E, aradaki fark ölçülmez, ölçülemez. Elbette ki e, zahiri olarak diğer cennet olmakla beraber ona bir de Nemt cenneti vardır, marifet cenneti, esma cenneti, Allah'ın cemalini müşahede etme cenneti vardır. Evet. Efendim bir mesaj okuyalım. izninizle efendim. Buyurun. Bir ara verelim inşallah. İnşallah. Aradan sonra devam edelim. Ee, arkadaşlar çok sayıda soru göndermişler. Ee, bu seferlik 3 bölüm olsun. Efendim Köy'den Nurhan Aysal selamünaleyküm Aleyküm Efendim Aleyküm Başka şehirlerdeki kardeşlerimizi ziyaret edeceğinizi söylediniz Ben sizi davet etmeye bile utanıyorum Haya ediyorum Çünkü sizi bu kadar çok sevdiğimi söylerken Şimdiye kadar çoktan gelmiş Veysel Karani Hazretleri gibi kapınızın eşini öpmüş olmalıydım Ama maalesef üzüntüyle söylüyorum Bu şu ana kadar mümkün olmadı eğer ki önümüzdeki zamanda çok istememe rağmen nasip olmazsa ziyaretlere başladığınızda en önce ben sizi davet etmek isterim efendim. Bu bizim için şeref olur ve siz bugüne kadar yuvamızın gördüğü en güzel en kutlu misafir olursunuz. Başımızın üstündedir yeriniz. Eğer ki bu nasip olur da Allah'ın izniyle gelirseniz yalnız yuvamız değil bulunduğumuz şehir, oturduğumuz apartman... ''Evimizin eşiği, kapısı, evdeki eşyalar, kafesteki kuş, yataktaki babam, ev halkı ve en çok da ben sizinle ancak şeref buluruz. Şereflediriniz efendim.'' demiş. Allah razı olsun. Allah nasip eder. gidersek inşallah Allah duasını kabul eder. İnşallah öyle bir görüşmemiz olur. Bununla beraber bütün mesele o muhabbettir. İle de gelmesi gerekmiyor kardeşlerimizin. Zaten böyle e, sohbet ederken böyle televizyon vasıtasıyla kardeşlerimizle buluşalım diyeydi. Onların evlerine misafir olalım diyedir. Aynı zamanda bunu böyle e, anlamak gerekiyor. Bu da Allah'ın ikramıdır. Kardeşlerimizin evlerine bu şekilde misafir oluyoruz. Ama bize kazandıran o aşk, o muhabbet, o görmeyi istemek, o gelmeyi istemek, işte manevi olarak bizi büyüten, bize Rabbimizin o sevgisini kazandıran, yakınlığını kazandıran o aşk, o muhabbettir. Gönlümüzdeki o aşk, o muhabbet bizi pişirir. Bizi olgunlaştırır, bizi büyütür. Eksikleri, yanlışları, günahları, şirkleri yakar. Evet, ne demişti Yunus Emre? Hamdım, piştim, yandım. İnsan pişmeden yanmaz. Eğer pişmişsek o pişmekten sonra yanmaya başlıyoruz. Evet yanıyorsak işte bu derdin devası da bu aşkın kendisidir. Bu aşk, bu muhabbet, bu yanma aynı zamanda derdimize de deva olur. Bizi e, Rabbimize yaklaştırır. Bizi O'na çeker. O'nun sevgisine layık hale getirir. Evet. Bunun için hamd ediyoruz. Bu aşka, bu muhabbete hamd ediyoruz. Ee, i̇nşallah e, görüşmekte e, nasip olur. Allah nasip ederse... E, kardeşimizin davetini kabul edeceğiz inşallah. İnşallah. Efendim, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz bir hayli sorularınız olduğu için inşallah bir arada vereceğiz. İnşallah aradan aradalar beraber devam edeceğiz inşallah.